Hocam, e, abdest olmadan indirilmiş olan Kur'an programını okumadan Kur'an dinlerken beraberinde tekrar edebilir miyiz? Bir defa Kur'an programını indirirken abdestli olmak şartı yoktur. Elektronik aletlerden de Kur'an-ı Kerim okurken abdestli olma zorunluluğu yoktur. Ama tabii ki okuduğumuz Kur'an olduğu için her zaman Kur'an-ı Kerim'i abdestli okumak tavsiye edilir. İyidir, güzeldir ama... Ezbere olduğu için sevgili peygamberimiz de e, ezbere okuduğu zaman, abdestli olmadığı zamanlarda olmuştur. O zamanlarda da Kur'an-ı Kerim'i tilavet buyurmuşlardır. Dolayısıyla peygamber efendimiz bunu yapmışsa e, biz de yapabiliriz. Bir cevaz söz konusudur. Tabi e, burada e, kişi abdestli olursa o da tercihe şayan bir durumdur. Dediğim gibi. Elektronik aletlerde özellikle bu soru çok bize de çok sorulan sorulardan bir tanesi. Elektronik aletlerde Kur'an-ı Kerim okurken, ister telefonumuz olsun, ister tablet olsun veya başka şeyler olsun, abdestli olma zorunluluğu yoktur. Evet.